Herkese merhaba. 94.9 açık radyoda diğer kamda Damla Özler'le berabersiniz. Ortam Roaf Gösemen bugün bizleri uzaktan dinliyor. Haftaya da onunla birlikte olacaksınız. Yapı ee, yapım masamızda Feryal Kabil var ve bugün diğer kamda dünyanın dört bir yanından ve tabii ki Türkiye'den de sosyal fayda alanına dair haberler veriyor olacağız ve bu haberlerin sosyal faydanın geleceğine dair neler işaret ettiğine bakacağız birlikte. En önemli haberlerden bir tanesi ve en güncel haber Birleşmiş Milletler İklim Zirvelerinin 23 Juster Bond'a başladı COP yani Conference of Parties Taraflar Konferansı tarihinin 23. Yılında aradan 16 yıl Geçtikten sonra Almanya'ya döndü Ümit Şahin'den alıntımızdır bu COP 23'ün Almanya'nın Ev sahipliğinde olsa da başkanlığını ilk kez bir Pasifik ada ülkesinin Fiji'nin yaptığı bir COP olduğunu da Ekleyelim çünkü bu önemli e, Ada ülkeleri iklim Değişikliğinden en çok etkilenen e, Bölgeler olacak onların Hakları ve onlar için yapılacak yardımlar ya da iklim değişikliği mücadelesinde onların e, alacağı pozisyon çok önemli ve kritik. Yeşil Gazete'den Ümit Şahin zirveyi canlı olarak izliyor ve izlenimlerini hem sosyal medyada hem açık radyoda hem de Yeşil Gazete'de paylaşıyor. Ümit zirve bittikten sonra da Diğerkam'ın konuğu olacak ve Rauf'la birlikte iklim değişikliği mücadelesindeki güncel gelişmeleri ve bu gelişmelerin de iletişimini konuşacaklar. Şimdiden bir ön bilgi olarak verelim. E, genelde Diğerkam'da daha sonraki, e, daki ...dekikalarda müzik giriyoruz... ...ama bu sefer müziği biraz önce girelim... ...çünkü hazır iklim değişikliği üzerine... E, ...konuşmaya başlamışken... ...ve COP'den bahsetmişken... ...bu konuyla ilgili bir şarkımız var... E, ...bu mesele... ...en önemli meselelerimizden bir tanesi... ...hatta belki de en önemli meselemiz. Ee, ve Toby Gad, Natasha Bedingfield, ...John Shanks ve Sean Paul... ...isimli sanatçılar da... ...fark etmişler ki... ...iklim değişikliği mücadelesinin... ...bir marşa ihtiyacı var. Bu yüzden de oturup bir marş yazmışlar... ...ve Paul McCartney, John Bonjoe ve Cheryl Crow Clough... ...Fergie, Colby Khaled, Leona Levis, Johnny Resnick, Cravella, Angelique Kido, Kelsey Ballerini, Nicole Scherzinger, Christina Grimm, Victoria Justice ve Karinka Kilcher'ı ikna edip e, bir toplu şarkı... ...haline getirmişler bunu. Bizim daha önce de Diğer Kamlarda... ...bahsettiğimiz, çaldığımız Superband dediğimiz... ...süper gruplardan bir tanesi bu. Ve sadece iklim değişikliği için yazılmış bir şarkı... ...Love Song to the Earth... ...yani dünya için aşk şarkısı. Birazdan Diğer Kam'da diğer haberlerle devam edeceğiz. This is a mobile letter from you and me together. Tomorrow's in our hands now. Find the words that matter, say them out loud. I'll make it better somehow. Looking down from up on the moon is a tiny blue marble. Ooh. Who'd have thought the ground was stand on could be so fragile? Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin... E Şiddetten bahsederken ne diyeceğini bilemeyenler için kavramlar sözlüğünden bahsedeceğiz şu anda diğer kamdan. Bir süredir yayınlıyorlar bu kavramlar sözlüğünü ve kavramlar sözlüğü de epey gelişti. Bir bakmakta fayda var mutlaka çünkü kiminle ilgili olursa olsun şiddetten bahsederken güncel politik dilin kaygısıyla baş başa kalabiliriz diyor sivil sayfalarda. Biz de aynısını düşünüyoruz. Aynı zamanda hem cinsel şiddetten hem de şiddetten bahsederken kullandığımız her kavram aslında çok büyük önem taşıyor. Özellikle e, şiddetin mağdurlarını ya da aynen söyleneceği gibi hayatta kalanları e, incitmemek için ama bu işi politik olarak da doğru bir yere koyabilmek için. Bu nedenle bu sözlük çok önemli bir çalışma çünkü hem kavramların nereden geldiğini açıklıyor hem yabancı kavramlar için Türkçeleştirme önerilerini ya da Türkçede nasıl kullanıldıklarını söylüyor. ...hem de bu kavramların nasıl kullanılması gerektiğine dair bir yön çiziyor. Örnek vermek gerekirsek e, üç tane çok önemli kavram üzerine konuşalım. Mesela hayatta kalan kavramı, biraz önce de mağduru hayatta kalan olarak düzelttik. Hayatının bir döneminde cinsel şiddetin herhangi bir biçimine maruz bırakılmış olan demek sözlük anlamıyla. İngilizce'de survivor kelimesinden geliyor. Cinsel şiddete maruz bırakılmış bireyler için mağdur ya da kurban yerine daha güçlendirici olan hayatta kalan kelimesinin kullanılması tercih edilir. Hayatta kalmak yaşanılan şiddet ve yarattığı travmanın ölçüsü ne olursa olsun içimizdeki güçle kendimize tutunarak ve çevremizden destek alarak şifa bulabileceğimizi daha tatminkar ve üretken bir hayat yaşayabileceğimizi hatırlatır. Yaşanılan travmanın hayatınızı ele geçirmesine izin vermiyorsanız bir ...şekilde bu metne ulaşmış ve okuyorsanız... ...zaten en kötüsünden kurtulmuşsunuz demektir diyor sözlük. Siz kurban de kurban değil, hayatta kalansınız. Sözlüğün hemen hemen her maddesinde hem bu türden yönlendirmeler var... ...hem de açıklamalar var. Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız gaslighting kavramı var mesela. Bu kavramın Türkçesini söylemeden önce anlamını açıklıyorlar. Birini bilinçli şekilde sürekli manipüle ederek... ...onun gerçekliğinin yerine kendi gerçekliğini koymak... Aslında spesifik olarak O filmdeki mağdura yaşatılan Bir psikolojik şiddet türünü tarifliyor Çünkü bir filmden 1944 yapımı bir filmden geliyor Bu kavram Bugünse flirt flört ve aile gibi yakın İlişkilendirmelerde yaşanan duygusal şiddet Biçimlerinin birçok türü de Gaslighting olarak ifade edilmeye Başlandı deniyor Bir başkası da önemli bir kavramda Mağdur suçlayıcılık Yaşanılan bir mağduriyette çeşitli gerekçelerle Kabahati o mağduriyeti yaşayan kişiye yapıştırarak faili aklayan yaklaşım. Mağdur suçlayıcılık İngilizce'de victim blaming olarak kullanılıyor. Cinsel şiddet durumlarında mağdur olan kişide kusur ya da kabahat bulmaya çalışılarak mağduriyetin kendisinin o kusur üzerinden ortaya çıkardığı mesajı veriyor. Mağdur suçlayıcılar hiç kimse cinsel şiddeti hak etmez yerine bazı insanlar cinsel şiddeti hak eder düşüncesinden besleniyor çoğu zaman açıktan suçlamada bulunulmuyor örtük olarak mağdurun şiddeti hak ettiğini telkin ediyor ancak şunu yapan tacize hak eder bunu giyen tecavüze hak eder gibi açıktan mağdur suçlayıcılarda bulunuyor bizde karşılaşıyoruz bununla. Türkiye'de hiç kimsenin kendinden utandırılmadan ve açıktan cinsel şiddete maruz bırakıldım diyememesinin yaşadığı şiddeti gizlemek zorunda kalmasının birinci sebebi mağdur suçlayıcılığıdır diye ekliyor kavramlar sözlüğü. Bunun gibi daha pek çok kavram var. Bu kavramların hem nereden geldiklerini hem nasıl kullanmamız gerektiğini hem de bu kavramların hangileriyle savaşmamız gerektiğini de açıkça gösteriyor. Derneğin sözlüğüne. Ee, aynı zamanda baktığınız zaman online olarak yani internet üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Görselleştirilmiş her bir kavram ve açıklamaları bunlara ulaşmak için e, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin e, internet sitesine cinselşiddetlemucadele.org adresine girebilirsiniz. Buradan sözlüğe ulaşabilirsiniz ve bunları aynı zamanda paylaşabilirsiniz de. Bir başka haber, e, Türkiye'den sekiz kadın barış için Lübnan'da pedal çevirdi. E, haberi hazırlayansa sivil sayfalardan Erdal Aktaş, ondan alıyoruz. Follow the woman, barış için pedal, Orta Doğu'da süre giden savaşa dikkat çekmek, Suriye ve Filistin kamplarında yaşayan insanların sıkıntılarını dile getirmek için bu yıl yedinci kez düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlar Lübnan'ın farklı bölgelerini bisikletle dolaştı. 16 ülkeden 120 kadının katıldığı etkinlikte Türkiye'den Seçil Öznur Yakan, Özlem Oktay, Nur Kı Şeyma Şahin, Seçil Zor, Julida Aslan burcu Büyük Kafes ve Yeşim Tında yer aldı. Follow the Woman'ın farklı ırklardan ve farklı geçmişlerden gelen insanlar arasında iyi ilişkiler geliştirilmesi, eğitimin ilerletilmesi, eşitlik ve çeşitlilik konusunda farkındalığın artırılması için yaptıkları faaliyetleri desteklemek için kuruldu. 2001'de yılın Avrupalı Kadını ve Nobel Barış Ödülü adayı Detta Reagan'ın fikir eseri aslında bu. İlk kez 2004 yılında Lübnan, Suriye ve Ürdün'de bölgedeki şiddetin son bulması ve barış için tüm dünyadan 270 kadının katılımlılması ile gerçekleştirildi. 2008'de ise İngiltere'de... ...kayıtlı resmi bir yardım kuruluşu... ...halini aldı. Türkiye'den etkinliğe... ...giden kadınların yaşadıklarını ve... ...izlenimlerini okumak isterseniz... ...sivil sayfalarda bulmanız mümkün. Ee, hem son derece... E, ...keyifli hem son derece önemli bir... ...etkinlikti. Bir başka haber, diğer Kamın öncülü diyelim, bizden bir önce program yapan Su Hakkı'nın da mutlaka bahsettiği bir haber ama tekrarlayalım. Su Hakkı kampanyası bu yıl farklı illerde yapmakta olduğu atölyelerden birini İzmir'de gerçekleştiriyor. Atölyede dünyada ve Türkiye'de yaşanan su krizini ve bu dönemde yükselen su hakkı mücadelelerini ele alacaklar. Sonra da 2010 yılından bu yana Kanada'dan başlayarak dünyaya yayılan mavi topluluklar üzerinde duracaklar. Atölye sırasında yeni çıkan Dünyada ve Türkiye'de Su Krizi ve Su Hakkı Mücadeleleri kitabı da ücretsiz olarak dağıtılacak. Tarih 11 Kasım 2017 Yer İzmir Karakedi Kültür Merkezi e, vakti olanların mutlaka uğraması gereken bir etkinlik. Bir önemli haber yurt dışından geliyor bu sefer. E, COP'den çekileceğini söylediği zaman büyük e, bir fırtına koparan Trump yönetimi bu kez de UNESCO'dan çekileceğini açıkladı. E, UNESCO yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu'ndan 2018 Aralık itibariyle... E, Çekileceğini açıkladı ABD yönetimi daha doğrusu Donald Trump yönetimi. Sebep olarak da UNESCO'nun e, İsrail karşıtı e, eylemlerini ve söylemlerini gösterdi. Fakat hem Kuzey Amerika'daki hem de dünyadaki pek çok basın kuruluşu, gazeteci kuruluşu ki bunların arasında reporters without borders yani sınır tanımayan gazeteciler, gazetecileri koruma komitesi ve Article 19 gibi örgütler var. Toplanarak bir açıklama yaptılar ve bu hamlenin aslında basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne karşı vurulmak istenen bir darbe olduğunu söylediler. Zira UNESCO aynı zamanda bu alanlarda da çalışmalar yapıyor. Ee, ve Trump yönetiminin UNESCO vasıtasıyla bu alanlardaki özgürlüklerin kısıtlanmasını istediğini, e, buradan çekilerek örgütü güçsüz durumda bırakmak istediğini, UNESCO'yu daha da zayıflatmak istediğini ve bu çalışmaların, dünya üzerindeki bu çalışmaların gitgide azalmasını istediğini söylediler ve bu hamleye karşılık önemli bir açıklama yaptılar. Bir haber El Salvador'dan gelsin. Biraz ağır haberler üzerinden gittik ve umutsuz haberler üzerinden gittik. Bu sefer de bir umut haberi verelim. El Salvador'da başlatılan bir e, su programının 4 Ekim iti, 4 Kasım itibariyle sonuçları açıklandı. Küçük bir kasabada Tepe yapılan bir projeden bahsedeceğiz size. Eee Burada suya erişim oldukça ciddi bir problemdi köylüler için. Kilometrelerce temiz suya ulaşmak için yürümek zorunda kalıyorlardı. Ee, fakat bir yağmur toplama projesi yapıldı onlar için. Oldukça da küçük bir projeydi. Ee, 2017 Şubat'ında kurulan e, ve Global Water Partnership yani e, uluslararası küresel e, su birlikteliği tarafından desteklenen bir inisiyatif. Burada özel bir e, program yaptı. 13 ailelik ...köye yağmur sularını toplayan ve bunları son derece kolaylıkla evleri de dağıtabilen bir sistem yaptılar. Bu sistem sayesinde 13 aile suya erişim kazandı. E, 25 bin litrelik bir su kapasitesi ortaya çıktı. E, küçük ama güzel ve mutluluk verici. Belki de hem hayata hem sosyal fayda alanındaki mücadeleye devam etmeyi sağlayan... ...bu küçük küçük başarılar, küçük küçük haberler diye düşünüyoruz. Ah, Birleşmiş Milletler'den bir rapor haberimiz var şimdi Birleşmiş Milletler ...SDG'lerin yani kalkınma hedeflerinin yeni e, bir raporunu yayınladı. Bu rapor özellikle iş dünyasına, özel sektöre ve onun işbirliğine dairdi. Ve görünen o ki bu raporla birlikte özel sektörü şu anki küresel hedeflerin gerçekleşmesi için... ...daha fazla kullanmaya ve özel sektörün verdiği sözleri tutmasını sağlamaya odaklanmış durumdalar. E, i̇lk... Rapor aslında bu alandaki ilk rapor daha önce yayınlanmıştı ve o raporda belirtilmişti ki o rapordan çıkan sonuçlar şöyleydi diye düzeltelim. Pek çok şirket tam olarak e, küresel kalkınma hedeflerinin derinliğini ve ne anlama geldiğini henüz anlamamıştı e, ve bu iletişimin daha çok güçlendirilmesi gerekiyordu. İşte bu ilk rapordan sonra alınan aksiyonlarla iletişim aşamasının... Epey bir tamamlandığı, şirketlerin bu konuda daha iyi pozisyonlar almaya başlayacağının düşünüldüğünü açıklayan bu ikinci rapor geldi. Bir başka haberimiz dünyadan geliyor yine. Dünya üzerindeki pek çok devletin e, başkanları hep birlikte bir deklarasyona imza attılar. Bu deklarasyon aslında oldukça önemli. Çünkü bulaşıcı olmayan hastalıkların insan ömrünü kısa kesmesine e, engellemek üzere savaşacaklarına dair söz verdiler. Bulaşıcı olmayan hastalıklar derken bunların başında özellikle kalp ve ciğer hastalıkları, kanser, diyabet e, geliyor. Bunların üçü <gülüyor> dünyanın en büyük katillerinden kabul ediliyor. İşte ülkeler, özel yaklaşık bu deklarasyona imza atan 30 küsur ülke var. Birleşmiş Milletler çatısı altında ve küresel kalkınma hedefleri bağlamında da bir araya gelerek 2030 itibarıyla bu işi çözmeye söz verdiler. Vir yandan da rakamlar vermekte fayda var. Bugün ölümlerin 15 milyonu 30-70 yaş arasındaki insanlardan 15 milyon kişi işte bu sebeplerle ölüyor. Bir başka haber, çok bilinen ve hemen hemen herkesin kullandığı bir sosyal medya devi, mavi logosu olan diyelim buradan bir bağış salısı günü yapacak. Bu bağış salısı ayın 28'inde yer alacak, Kasımın 28'inde ve bugün kapsamında Bill and Melinda Gates Foundation'la da işbirliği yapacaklar. Ve iki milyon doları bulduğu takdirde yani iki milyon dolara kadar yapılan bağışlara onlar da karşılık olarak bağış verecekler. Yani bir buçuk milyon dolar bağış yapılırsa eğer bir buçuk milyon dolar da onlar koyacaklar. 28 Kasım'da e, bu sosyal medya devinin e, bağış salısında yaptığınız bağışlardan hiçbir kesinti almayacaklar ve doğrudan sivil toplum kuruluşlarına gitmesini sağlayacaklar. Bir haber daha ve bu sefer biraz da iç karartıcı bir haberimiz var. Ani felaketler özellikle de iklim değişikliğine bağlı ani felaketler e, dünya üzerinde 14 milyon kişiyi her yıl evsiz bırakıyor. Araştırmalar gösteriyor ki uluslararası e, felaketleri azaltma günü. E, ...bağlamında açıklandı bu açık, e, araştırmalar. Araştırmalar gösteriyor ki özellikle son yıllarda ani felaketler nedeniyle evsiz kalan insanların sayısı çok arttı. Sekiz ülke alarm veriyor. Bu sekiz ülkelerden ...hemen sayalım kimler var... Ee, ...Güneydoğu Asya'da... ...Hindistan 2.3 milyon kişi... ...geçtiğimiz yıl evsiz kaldı... ...Çin 1.3 milyon kişi... ...Bangladeş 1.2 milyon kişi... ...Vietnam 1 milyon kişi... ...Filipinler 720 bin kişi... ...Myanmar 570 bin kişi... ...Pakistan 460 bin kişi... Endonezya 380 bin kişi ve Rusya 250 bin kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 230 bin kişi aniden gelen doğal felaketler nedeniyle evsiz kalmış durumda. Bu felaketlerin pek çoğu da şu anda ani iklim olayları sebebiyle oluyor ve iklim değişikliğinin belki de en gözle görülür zararı buradan tespit edilebiliyor. Son haberimiz diğer kamda bu hafta. Dünya üzerinde çocukların okullaşmasına yönelik kampanyalar son yıllarda hesaba katıldığında epey başarı kazanmış durumda. Ee, fakat... Birleşmiş Milletler biraz önce söyledik UNESCO yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu'nun yaptığı araştırma gösteriyor ki her yıl daha fazla çocuğu okula göndermeyi başarmış durumda insanlık. Fakat bu savaşın ancak yarısı çünkü okula giden çocukların gerçekten bir şey öğrendiğinden de emin olmamız gerekiyor. Görünen o ki küresel olarak 617 milyon çocuk hiçbir şey öğrenmiyor. E, ...bu aslında Brezilya nüfusunun üç katı demek ya da e, dünya üzerindeki on çocuktan altısı demek. E, basit eğitime ulaşıyorlar fakat bu basit eğitimde aldıkları skorlar e, öğrendikleri yeterli becerileri geliştirmelerine olanak vermiyor. Bu da demek ki aslında okullaşmanın yanı sıra bir de elimizde Dünya Bankası'nın terimiyle söyleyeceğiz... Bir öğrenme krizi hatta aslında tersinden söylemek daha doğru olabilir öğretme krizi bulunuyor. Ee, Türkiye'de de eğitim çok sık tartıştığımız özellikle bugünlerde daha da sık tartıştığımız bir konu. Bu öğretme krizini insanlığın nasıl çözeceği de önümüzdeki günlerde herhalde belli olacak. Diğer kamda 94.9 açık radyoda Damla özlerle birlikteydiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil vardı. Bu haftalık dünyadan ve Türkiye'den haberlerimiz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.